Evet, Bismillahirrahmanirrahim ve bihî Fetvalar bölümünde el hükmu bi gayri mâ Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek. Soru nasıl burada? Soru Zekeri Şeyh el Âlâma Muhammed İbn İbrahim el Şeyh rahimeullah fi risaleti tahkim el kavânin en el halât elletî yekûnu bi gayri mâ enzelallah Kufran Ekbar. Diyor ki Allâme Muhammed bin İbrahim Ali Şeyh vefat etti bu. Tehkimul Kavanin kitabında Allah'tan başkasın Allah'tan başka bir hükümle hükmetmek büyük bir kafirliliktir diye yazıyor. Bu da o وَوَاَعْظَمُهَا وَاَشْمَلُهَا وَأَظْهَرُهَا مُعَانَدَةً لِلشَّرْعِ Bu şeriata düşmanlığın en kapsamıdır. Ve mukâberatel lehkâmi ve hükümlerine karşı kibirli davranmadır. O Yani bu Allah ve Resulü'le karşı muhalefet etmek, şer'î mahkemelere benzetme vardır. Ne husus oradan kaynaklanma, o kanunları destekleme, o kanunların bölümlerinin oluşması, o kanunlarla dosyaların yapılması bunların her birisi en büyük küfürdür diye söylüyor soru da bu şu anda. Fekemu enel muhakim eş-şer'iyye meraji'u ve senedatü'l merc'u ve sünneti Resulillah sallallahu Nasıl ki şer'i mahkemelerin kaynakları vardır. Onun kaynağı Allah'ın kitabı ve Resulullah sünnetidir. Bu mahkemelerin de diyor kanunları var. El min aşeta, çeşitli devletlerin veyahut da dinlerden karıştırılmış olan kanunlardır ve Fransız kanunu gibi, Amerikan kanunu gibi İngiltere kanunu gibi kanunlardan oluşmuştur ve bazı kendisini şerianta nisbet eden bazı bidatçı insanların fikirlerinden oluşan hükümlerde vardır diyor ondan sonra sormuş diyor ki bu mahkemeler İslam ülkelerinin birçok yerinde vardır. Kapıları insanlara açık ve insanlar Allah'ın hükmünden başka bir hükümle kitap ve sünnete muhalif olan bir hükümle hükmediyorlar. feyyü küfrin fevkâhâdel küfr. Bu küfürden daha büyük nasıl bir küfür olur? İnsanlar da bunu ikrar ediyor ve buna bağlanmanın bunun geçerli olmasının önemli olduğunu söylüyorlar. Bu, bundan daha büyük Küfür nasıl olabilir diye Tahkimul Kanun'da Süleyman Ali Şeyh'in bu ifadesi var. Ve kale rahimullah fi ve fi ila hak minhu ve bi ve ve diyor ki başka bir yerde İnsanların söylemiş olduğu küfür altı küfür. Yani biz onu tekfir kurallarında gördüydük. Küfür altı küfür demiş oldukları şey. Bir insan eğer inanırsa Allah'tan Allah'ın kanunlarından başka bir kanunla hüküm ediyor. Ama inanıyor ki ben asiyim bunu yapmakla günah giriyorum diye inanırsa. Ve gerçek hüküm Allah'ındır diye inanıyorsa. Ve bu da ondan bir kere veya bir iki kerelik sadır olduysa. O zaman... Ee, küfür altı küfürdür yani insanı kafir yapman kafirliktir denir ama bu tamamen kanunların her birisi uygulana geliyorsa bu küfürdür isterse adam dese ki biz hata yaptık isterse dese ki şeriatın hükmü daha adildir dese bile diyor yine kafirdir diye yazıyor burada soru soruyor işte ve diyor ki yani burada soruyor Şeyh Cibrin'e bu Süleyman Ali Şeyh'in vermiş olduğu bu fetva doğru mudur? Ehli sünnet vel cemaate uygun kurallara uygun olarak mı verilmiştir? Ve Şeyh Muhammed bin İbrahim'in bu konuda başka bir fetvası da var mıdır diye soruyor ona nispet edilen bu da diyor ki fe şeyh Muhammed bin İbrahim Ali Şeyh kanı ve Bizim şeyhimiz Muhammed bin İbrahim Ali Şeyh bid'atlara karşı çok ciddi bir mücadele vermiştir ve kelamul ve beşeri kanunlar hususunda söylemiş olduğu Sözler ve fetvalar bunların yanında çok basit kalır diyor. Yani bu ağır bir ifade değildir diyor. O tam yerinde bir ifade kullanmıştır. Vakat sima'na fi'takriru yashanu ve yushiddu ala ahli'l-bid'a çok bidatçılar üzerine gitmiştir. Ve <gülüyor> ma'tibu'ne fi muhalefeti'l-şer'i şer'ata muhalif olduğundan dolayı bidat ve bidat ehlin üzerine çok gitmiştir. Ve men vadahum ahkamen ve teala ve insanlardan hükümler koyanlar yollar koyanlar Allah Celle Celalunun hükmüne benzetir gibi hüküm çıkartıyorlar. Hüküm çıkartacak olan da halbuki kimdir? Allah Celle Celal'dır. Ve bu şeyh diyor ki diyor onların fiillerinden ben biriyim ve onların mürtet olduğuna ve İslam dairesinden çıktıklarına hükmü diyorlar. Hükümet diyor. Hayır tutağınu fitcher ediyor çünkü bunlar şeriata hakaret etmişlerdir ve atla haddediyor. Şeriatın hudutlarını durdurmuşlardır ve akaduha vahşiye ki kısas fil katla ve katla fil sirkati ve şerîi hükümleri acımasız bir vahşiçe bir yasa gibi görüyorlar. Mesela diyelim ki kısas olayında, kısası kısası insan öldürmede hırsızlıktan dolayı el kesme hususunda zina edenin taşlama meselesi. Mesela ne diyorlar? Öyle hocalar çıkıyor ki bu taşlama hususu İslam'da değil, Yahudilikte olan bir şeydir. İslam'da yoktur gibi söylemeye çalışanlar da oluyor. وَفِي اِبَاهَةِمْ لِزْزِنَا اِذَا كَانَ بِطَرَف۪ي biri zat tarafın. mesela ne diyorlar iki taraf razı olduğu zaman ne diyorlar zina serbesttir diyorlar değil mi zinanın serbestliği mesela Türkiye'de nasıldır iki taraf anlaşırsa o suç sayılmıyor. فَكَثِيرًا مَا يَتَعَرَضُ لِذَٰلِ كَيْفِهِ دُرُسِ الْفِقْوَ الْعَقَيْدَةِ وَالتَّوْحِيدِ ve diyor ki ben şeyhin bu görüşünden vazgeçtiğini duymadım o konuda da bir yazısında bilmiyorum Allah'tan başkasına muhakeme olanlar Allah'tan başka hükümlerle hükmedenler hepsinin küfre girdiğini belirtiyor ve Muhammed bin Abdülvehhab da bu şekilde diyor ki bunlar için Allah'tan başka hükümlerle hükmedenler tağutların başlarıdır diye belirtiyor. Nisa suresi 60. ayeti getirmiş. Hani sana indirilene ve senden öncekindere indirilen kitabı inandıklarını söyleyenler tavuta muhakeme olunmak istiyorlar. Ayetiyle onların küfrünü söylüyor, belirtiyor. Ondan sonra yine devam ediyor buradan. Başka bir fetva. Yine bu Allah'ın indirdiklerinden başka hükümlerle hükmetmek. Maide 44, Allah'ın indirdikleri hükmetmeyenler kafirlerdir. O zaman diyor, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenleri biz kafirler mi sayacağız? <gülüyor> Burada diyor ki, onların itikatları ve amellerine göre... Değişir. Demin söylediğimiz gibi bir meselede veya birkaç meselede bir rüşvetten dolayı veya adam kayırmak için veya birine düşmanlığından dolayı ama biliyor ki Allah'ın hükmünden başka bir hükmüne hükmetmek e, yanlıştır, şiriat en doğrudur diye inansa bir veya birkaç meselede e, Allah'ın hükmünden başkasıyla hükmederse küfür altı bir küfürdür ama her konuda veyahut da birçok hususlarda Allah'ın hükmünün dışındaki hükümlerle hükmederse ne neye, neye inanırsa inansın şeriatın şeriatı yönetmek daha adildir diye inansa bile yine kafirdir diyor ve İbn Abbas radıyallahu anh'ın e, küfür altı küfür diye belirtmiş olduğu mesele de e, ancak o birkaç meselede e, hükmedenler için geçerlidir diyor ki biz bunu tekfir kurallarında işledik uzun uzadıya daha da işleyeceğiz yani burada Fetva olarak geçtiğinden dolayı ben burada kısadan çabuk geçiyorum. Ama bu meseleleri işledik. Ve burada yine aynı şey Allah'ın hükümünden başka hükümlerle hükmetmenin fetvası nedir? Bu da diyor ki Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmek rububiyet tevhidindendir. Rububiyet tevhidindendir. Hatta Mekke müşriklerinde bile ne vardı? Rububiyet tevhidi vardı. لِأَنُوا تَنْفِذُ الْحُكْمِ اللّٰهِ الَّذِي وَمُقْتَضَى ve وَكَمَالُوا ...mülkihi ve tassarrufihi. Mesela ayet-i kerimede Rabbimiz Tevbe 31'de ne buyuruyor? اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانُمْ اَرْبَابًا مِنْ min اللّٰهِ Onlar papazlarını, hahamlarını Allah'tan başka Rabler edindiler. Ve Meryem oğlu İsa'yı da. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَهَمْ وَاحِدًا Halbuki onlar <gülüyor> bir ilaha ibadet etmekle emrolundulardı. Dolayısıyla burada diyor ki bunlar Allah'tan başka zafler edinmiş oluyorlar Allah'ın kanunlarından başka bir kanunla hükmederlerse. Vakad kale Adi Hatim li sallallahu aleyhi ve sellem Hatim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki ya Resulallah yabuduhum onlar onla ibadet etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Evet onlar ona ibadet onlara ibadet ediyorlar. Niye? Innahum harramu aleyhim ve Onlar onlara helalı haram kıldılar haramı da haramı da helal kıldılar. Dolayısıyla fettabeuhum onlar da onlara uydular. Fezalike ibadetuhum iyyahum. Bu da onların o papazlarına, hahamlarına ibadet etmedir. İşte bunu anlarsan diyor. Bununla ilgili e, Nisa suresi 60. ayeti kerimeden ta ki 65. ayeti kerimeye Bakman yeterlidir diyor. Allah Celle Celalü bu insanları münafıklar diye isimlendiriyor. Çünkü bunların birinci sıfatları nedir? Tağuta muhakeme olmak istemeleri ki bu da nedir? Allah ve Resulünün hükmüne muhalif olan hükümlerdir. Lenne ma khalefe Allah ve Resuluhu fehu'tugyanun ve'tida'un ala hukm men lehu'l hukm ve ileyhi Tüm hüküm, tüm işler Allah'a döndürülmesi gerekirken bunlar ne yapıyorlar? O hükmü alıp beşere vermeleriyle Allah'ın hükmünde tuyan haddi aşmaları oluyor. Halbuki A'raf 54. Ela el lehu'l Dikkat edin ki yaratmak ve emretmek de onundur. Tebarakallahu rabbil alemin. İkincisi, enhum du'u ila ma ila Onlara gelin Allah'ın indirdiğine müracaat edelim. Allah ne diyor, Resulullah ne diyor diye yanaşsan onlara söylesen onlar yüz sevilirler. Onların özelliğidir. Onlar beşere müracaat etmeyi severler ama kitap ve sünnete gelmeyi istemezler. Üçüncüsü ennöm izâ bu bi musibetin bima kaddemet edihim onların başlarına bir takım musibetler gelse onlar derler ki vallahi biz iyi niyetliyiz. Biz ara bulmak istiyoruz. Bizim kötü bir niyetimiz yoktur. Yar fuduliyim mahkemel İslam bugün İslam'ın hükmünü reddeder ve hüküm bil kavâninin muhalifeti leha şeriatı muhalif olan hükümlerle hükmeder. eder. Fım mehza Rasûlullahü Aleyhisselâm iman muttasifine betirki sıfat bu sıfatlarla muttasif olanların iman iddiasında bulunmasını bulunmasından Allah Celle Celaluhu sakındırıyor onları ve diyor ki siz sakın böyle bir e, iman iddiasında bulunmayın diyor. أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاث ضر. İmanımızın olması için ancak 3 olay olması lazım. Ney? En yekuna tahakumu fi kulli nizain ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Her bir tartışma hususunda müracaat edilecek olan Rasulullah'tır Yani onun sünnetidir. 2. entenşeri tenşariha <gülüyor> suduru bi hukmihi. Rasulullah'ın vereceği hükme insanın gönlü açılacak, rahat edecek daralmayacak verilen hükümden. Ve la ikunu harajun Gönlünde bir daralma olmayacak. ıı <gülüyor> diye böyle başka yollara müracaat etmeyecek. 3. En yahsule't teslimu't tam. Tam bir teslimiyet olacak bir kabulime, hâkime bir hiva tanfidiği, bidön ittevanin ve hirafin gevşeklik olmaksızın, başka bir yola sapmaksızın, Allah Celle Celaluhunun ve Rasulun vermiş olduğu hükmü kabul etmede tam bir teslimiyet olacaktır. İkinci kısma gelince, Omlam ihkum bima anza la laf uleikum al kafirun fasikun ve zalimun. İfadeleri 44, 45, 47. ayet-i kafirlerdir, zalimlerdir, fasklardır. Bu üç sıfat bir masuf üzerine olur mu? Yani bu üçü birden bir insan üzerine geçerli olur mu? Bu da diyor ki evet diyor. Bazen kafir dendiğinde de, fasık dendiğinde de, zalim dendiğinde de hepsi bir çalış olabilir. Çünkü diyor zalimler de fasıklardır, ee, fasık, zalimler de kafirlerdir, fasıklar da zalimlerdir. Bunun delili nedir? Bakara suresi 254 وَالْكَافِرُونَ humuz الظَّالِمُونَ Kafirler var ya işte onlar zalimlerin ta kendisidir. Müşriklerin kabri başında duranlar için Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor Tevbe 84'te? اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوهُمْ Onlar Allah ve Rasulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Dolayısıyla her kafir zalimdir ve fasıktır. Bu sıfatlar bir tetenezzül bir bihesbil hamililehum onları taşıyan bir insan da olabilir kafir fasık zalim olan bir kişi de olabilir. Biz sonuç olarak da deriz ki. Kim Allah'ın şeriatını hafife alır, hakaret eder ve bundan başka veyahut hatta bundan başkası daha elverişidir, daha insanların faydasınadır diye inanırsa veya insanlar için bir takım İslam şeriatına muhalif kanunlar koyacak olursa ki insanlar bu yolda yürüsünler, bu yol insanlar için en güzeldir, demokrasi en güzel yoldur gibi böyle şeyler söylerlerse ki diyor insan... Bir kanun koyduğu zaman İslam şeriatına ters bir kanun koyduğu zaman şuna inanıyordur ki o diyor o onun için daha faydalıdır. O toplum için daha faydalıdır. Daha maslahatına uygundur diye inanır. Akıl ve insanın fıtratı bundan başkasını söylemez diyor. <gülüyor> وَمَا لَمْ يَحْكُمْ مِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ lam لَمْ يَسِخِفَ wa lam يَحْتَقِرْهُ ama diyor ki bir insan Allah'ın indirdiğiyle hüküm etmiyor ama bir yandan şeriatın hafife almıyor ve onu da hakaret etmiyor ve ondan başkasının da daha elverişi olduğuna da inanmıyor ama birinden intikam almak için nefsine uyarak böyle bir şey yaptıysa o zalimdir, kafir değildir. Zulüm ve küfür hükmü onların mertebelerine göre değişir diyor. Bu mesele anlaşılıyor değil mi? Yani her meselede değil de birkaç meselede olursa bu zulmü fıskı oluyor. Hmm. Ee, fazla olanlarda da küfür hükmü olur. Buyur. İki şey anlamadım hocam. Bu küfür bir kasıt ne? Ee, o da o zaman YouTube'dan dinleyeceğim. Hmm. <gülüyor> Tekfir kuralları. Bir iki o dersler. Tamam mı? Şey, YouTube'a koyuyoruz size, dersleri. Tamam. Bu, mesela e, mahkeme konusunda yazıyoruz. mahkemeye başvurma evet Boğaz, birbirine bitiriyorum birbirine inşallah şurayı bitireyim ister ondan sonra sonrası tamam. tamam ondan sonra diyor ki şeyhul islami teymiye rahmetullah diyor ki fîmene teghez ve ahbarum ve rubbanum erbâmin dunil alevacîn e, papazların haamlarını Rabler edinenler iki kısımdır diyor birincisi Allah'ın dinini değiştirip o değiştirme üzerine tabi olanlar ve Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram kabul edip ve bu uğurda da başındaki liderlere tabi olanlar ve bunlar rasullerin yollarına da muhalefet ettiğini biliyorlarsa o zaman bunlar diyor bu insan küfre girmiş kafir olmuştur ama diyor ki helale haram yapma gibi bir itikadı yoksa diyor biliyor ki bu yaptığı isyandır o konuda başındaki lidere itaat ettiğine inanıyorsa o zaman diyor o masiyet ehlidir küfre girmez tamam burada bırakalım inşallah buyuruz لا أخر دعوان الحمد لله رب العالمين.